<gülüyor> Allahü Teala, kitabı Aziz. Aüzbu Allahü min Şeytanir Rjeem. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ali istabilizina yâlemûn <gülüyor> ve lezîna la yâlemûn. Sadakallahir Azîb. Okudu maâyti kerim, manay müniifi, Bilenle bilmeyen müsâdi Allah diyor ki, bilenle bilmeyen müsâdi midir? Elbette ki müsâdi değildir. İlim Allah'ın sıfatıdır. Alimül Kayıb ve şahada. Cenab-ı sıfatlarından bir sıfatı azimdir. Kim ilim ile müttesip olursa Allah'ın sıfatıyla sıfatlanmış olur. İlim sıfatullah'tır. Allah'ın sıfatıdır. Yine Kale Ali Keramallahu ve Şehrin Allah'ın anh Rütbetül ilmi ale rüthebi. İlim rütbesi rütbelerin en yücesidir, en alasidir. İlim nedir? İlim hakkı bilmektir. Allah'ı bilmektir. Allah'a bilmezsen bir kuru emektir. Eğer okuduğu ilimle hakkı bulamadıysa bir kuru emektir o. İstersen kamyonla doğusu, kitap okusu, 38 sanayi fakülteden diploma alsın, faydası yoktur. Hepsi bunların kabrin haricinde kalır. Dünyanın son menzili olan kabir, ahiretin ilk menzilidir. Oraya vasıl oldu mu hepsi toprağın dışında kalır. Hiçbir faydası gelmesi olmaz. Belki seyyatı ve mesuliyet olur.